Biz inabet dedik. İnabet de inabet, Allahu Teala'ya yönelmek demek. Allahu Teala'ya yönelmek. İnabetin aslı diyor ki ilimehli kalpte olan Allah sevgisidir. Kalbin Allah'a boyun eğmesidir. Kalbin zillet halinde dökülerek Allahu Teala'yı birlemesi, yurucu etmesidir. Diyor ki ilimehli Sevmeyen adam inabet edemez. Sevmeyen kimse inabet edemez. Tabi Allah Teala Kur'an-ı birçok peygamberden bahsediyor. Hepsi bu inabet lafzını kullanıyor. Mesela bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Zâlikumullahu Rabbi". İşte benim Allah'ım, ibadet ettiğim yaratıcım budur. "Aleyhi tu Ona tevekkül ederim. "Ve ileyhi unib." Ona inabet ederim. Sonra kelime geçiyor bu Çakal inabet. Ona tevekkül ederim. Hatta ifade olarak o aleyh tevekkeltu yalnızca ona tevekkül ederim. Ve ileyhi unib Ancak ona inabet ederim. Ne demekti inabet? Allah abi. İnabet inabet rücu etmek. Dönmek. Sevgiyle dönmek, severek, tazim ederek, korkarak dönmek. Peygamberimiz diyor ki ya yani ben Allah'ım, benim Allah'ım budur. Ancak ona tevekkül ederim. Korkuyla, tevgiyle ona yönelirim. allah Teala Şuayb Aleyhisselam'dan bahsediyor Diyor ki, ve ma tevfiki illa billah. Benim tevfikim başarım ancak kimden gelir? Allah'tan gelir. Aleyhi tevekkeltu ancak ona tevekkül ederim. Ve ileyhi uniyib. Ve ancak ona ne yaparım? İnabet ederim. Demek ki inabet. Az sonra açıklayacağız daha tafsiliyle. Yalnızca kime yapılması gerekiyor? Adam diyor ki ya diye ben ligini açıyorum, hata açıyorum, biliyorum diyor. Ama gidiyorum diyor ve şeyi, şeyhime dönüyorum diyor. O diyor zaten diyor çok merhametli şeyhim diyor böyle. Kuzaya açıyor bana diyor, gönlünü açıyor diyor, kalbini açıyor diyor. Ona söz veriyorum diyor. Tazimle sevgiyle nereye yöneliyor? Şeyhine yöneliyor. Şeyh'in öğrettiğinde, gittiğinde ne zannediyor? Günahlarına ne olacak? Affedilecek. Tabi Davud Aleyhisselam'dan da bahsediyor Allah Teala. Davud Aleyhisselam'ın bir imtihan oluşu var biliyorsunuz. Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de "Vazenne Davudu enne ma bizlerin diyor. Davud Davud bizlerin onu imtihan ettiğinin farkına vardı, anladı. Davud Aleyhisselam imtihanı anladı diyor Allah Teala. İmtihanın farkına vardı. "Festağfera Rabbahu." Hemen ne yaptı Davud? Festaghfir Rabbahu Aleyhisselam, salam Rabbine istiğfar etti. Ve خر hemen secde, kapanı, secdeye rüfii kafamı secde kapandı. Ve hemen ne yaptı? Hemen döndü. Korkarak, neden korkarak? Azabından korkarak. Neyi severek, neyi isteyerek Allah'ın rahmetini isteyerek Allahu Teala'ya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 Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاَن۪يبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ Bize sesleniyor. وَاَن۪يبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ Rabbinize ne yapın? Dönün. dönün. Rabbinize dönün. وَاَسْلِمُوا لَهُ Ona teslim olun. مِنْ قَبْلِ اِنْ يَئْتِيَكُمُ الْعَذَابِ Azap sizlere gelmeden önce. Allah'ın azabı sizlere gelmeden önce ne yapın? Allah-u Teala'ya dönün. Başka bir ayet-i diyor ki allah Teala وَاُذْلِفَةِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّق۪ينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet, muttaki olan, takva sahibi olan, kimse böyle ne, ne yaptırılmıştır? Yakınlaştırılmıştır. Cennet, muttakilere yaklaştırılmıştır. O, onlara uzak değildir. Ki, diyor ki Allah-u وَهَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يذٍ Bu cennet, kimlere vaad olunan cennettir? Evvab. Ne demek evvab? Bu da çokça dönen demek.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 Allahü Teala'yı rücu ederek gelin, sığınanız olsun. Gün hemen ona kaç, ona yönel. Ve <Sessizlik> allah Allahu Teala'dan sakının. Ve <Sessizlik> aqiyu namazı ikamet edin. Ve takuunum min minel mushrikin sakın al olmayın. Demek ki şirk neyin zıttı? Nüni inabetin zıttı. Ayetin başında öyle geliyor. Yani bir insan Allah'a dönerse muahit oluyor.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 Kur'an okuyacaksın. Yaraşacaksın. Dördüncüsü de Allah'tan gayrına yüz çevireceksin. Tevekkülünde, güvenmede, sevmede, korkmada, bir şeyler ummada Allah'tan başkasına bir şey beklemeyeceksin. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Yeryüzü dolusu insanların tümü, insanlar ve cinler boş bir yere toplansa, sana bir şey için fayda vermek istese, Allah sallahu yazmazsa işte sana ne alamazlar?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 Bunlar inabetin içerdiği manalar. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın peygamberlerden bahsederken inabet makamını zikrediyor. Yani peygamberlerin ve talih kimselerin mertebesi inabet. Sürekli Allah-u Teala'ya yöneliş. Tabi inabetin de inabetin İbn-i Kayyum diyor ki inabetin de dereceleri var.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 Yarışır. Adam sabah namazına camiye girer. Camide namazdan sonra yarım saat, 45 dakika daha bekler. İki rekat namaz kılıp öyle çıkar. Öğle nezanından bir saat önce camiye gelir. Gece kalkar, namaz kılar. Şimdi bundan az öncekinin makamı bir mi? Değil. Bu da munib, bu da munib. Ama aralarına var, bir fark var. Kimileri de, de vardır ki diyor, bütün ihtiyaçlarını, yönelişini, ümidini Allah-u Teala'ya bağlamıştır.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 İtmiyorum. Allah-u Teala bizleri münip kullarından eylesin.